Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Farabi Değerli dinleyenler, İnsanı üstün bir varlık olarak yaratan Allah, bize sayısız nimetler vermiştir. Bunların başında akıl gelir. İnsan, aklı sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayıran sağduyuya, düşünme yeteneğine sahip olmuştur. İnsan, düşünen bir varlıktır değerli dostlar. Doğru düşünmenin şartlarını ve kurallarını ifade eden bilim dalıysa, mantıktır. Efendim, mantık denildiğinde iki kişi gelir akla. Bunlardan birincisi, mantık biliminin kurucusu Aristo, ikincisi ise... Mantık bilimine şimdiki düşünce sistematiğini veren Farabi. Tam adıyla Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzlu. Değerli dostlar, Kazakistan'da bulunan Farab şehrine bağlı ve doğduğu için Farabi adıyla anılan büyük Türk filozof aynı zamanda gök bilimci, mantıkçı ve müzisyendir. Dönemin İslam alimleri arasında Muallimi Sani yani ikinci üstad olarak bilinen Farabi'nin ilk öğrenim yılları hakkında net bir bilgi yok. Zamanın güçlü devletlerinden samanilerin önemli bir eğitim ve kültür merkezi olan Farab'da Arapça ve Farsça öğrendiği düşünülüyor. Vesic Kalesi kumandanı olan babasının da etkisiyle iyi bir eğitim aldığı anlaşılan Farabi, bir süre kadılık yapıyor. Öğrenmeye olan düşkünlüğü ona kadılığı bıraktırıyor ve Farabi, ...hayatı boyunca sürecek ilim yolculuğuna çıkıyor. Değerli dostlar, eserlerinden yola çıkarak bu seyahat sırasında önce Buhara, Semerkant, Merv ve Bel gibi... ...önemli ilim ve kültür merkezlerini ziyaret ettiği ve daha sonra da Bağdat'a geldiği sanılıyor. Burada mantık ve felsefe dersleri almış. Ardından 908 yılında yine bir seyahate çıkmış. Bu defa Harran ve İstanbul'da bulunmuş. 912 yılında Bağdat'a dönmüş ve burada ders vermeye başlamış. Birçok Müslüman ve Hristiyan talebesi olmuş Varabi'nin. Meşhur Hristiyan bilgin Yahya bin Adi onun talebelerinden biridir efendim. İslam dünyasında antik felsefenin anlaşılmasında ve Arapçanın sadece bir şiir dili olmaktan çıkıp bir felsefe dili haline gelmesinde büyük katkıları var. Dil felsefesi ve bilgi felsefesi üzerine verdiği eserler, hem çağdaşları hem de sonrakiler için önemli bir ilham kaynağı. Aristo'nun altı ciltlik temel mantık kitabı Organo'nun yeniden çevirisini yaparak, şerhler yazarak ve iki bölüm daha ekleyerek sekiz cilt halinde bir kitaba dönüştürmüş. Aynı zamanda doğa felsefesi, metafizik ve psikoloji konularında da çalışmalar yapmış. Yahudi filozof Maimonides, Farabi için, ''O'nun tüm eserleri kusursuz ve mükemmeldir. O eserler incelenmeli ve anlaşılmalıdır. Çünkü o büyük bir adamdır.'' diyor. Efendim, her ne kadar batıda Farabi'nin eserleri kendisinden sonra gelen İbni Sina ve İbn Rüş'ten daha az tercüme edilmiş olsa dahi, iki alim de ondan fazlasıyla etkilenmişlerdir. Eserleri Batı'da Aristo düşüncesinin yeniden anlaşılmasında büyük öneme sahip olmuştur. Bu nedenle, Batılı filozoflar için Farabi, mantık, psikoloji ve siyaset felsefesi konusunda önemli bir otoritedir. Farabi, İslam dünyasında siyaset felsefesinden bahseden ilk filozof, değerli dostlar. Metafizikte varlık ve mahiyet ayrımını yapan, Gene ilk filozof Farabi. Bu düşüncesiyle Gazali ve Leibniz'in öncüsü olmuş. Kavramları analitik ve sentetik olmak üzere ikiye ayırmış. Böylece Leibniz ve Kant'a öncülük etmiş. Deldosar, dostlar, bakın burası çok önemli. Müzikle de uğraşan Farabi, önemli bir enstrüman olan Ud'un mucididir. Ayrıca müzikte sesleri notalarken ve bölümlerken farkına varmadan logaritmayı icat etmiştir. Yani notalamayı logaritma usulüne göre yapmıştır. Ardında saatlerce anlatılacak muhteşem bir miras bırakan Farabi, 80 yıllık bir ömrün sonunda, 950 yılında, Şam'da vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır